Bir telefonunuz var hocam. İstanbul'dan Hatice Hanım. Hoş geldiniz. Alo, hoş bulduk. İyi günler. Hayırlı akşamlar efendim. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Hocama bir sorum vardı. Ben hafızlık öğrencisiyim. Hafızlık yapıyorum Rabbim nasip ederse. Hayız dönemlerimizde tamam, hafızla devam mı edeceğiz yoksa o dönemde bırakmamız mı gerekiyor? Hac döneminde dediniz değil mi? Hayız döneminde. Özel ha, özür dilerim. Evet, evet Tabii, özel Anlaşıldı. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Evet, küçük bir yanlış anlaşılma oldu. Evet, olabilir, olabilir. Kur'an-ı Kerime, İslam alimlerinin büyük çoğunluğu, özel, abdestsiz olarak dokunmanın caiz olmadığını söylemişlerdir. Bu konuda caiz olmadığı konusunda ileri sürülen, delil olarak gösterilen Ayet-i Kerime'nin de Efendime söyleyeyim, delaleti yani bu manayı ifade edip etmediği Kur'an'a abdesiz dokunma yasağını açıktan ifade edip etmediği konusunda alimlerin çoğu şüphe göstermemiştir ama sonradan bu konuya itiraz eden bu ayeti kerimenin manasının Kur'an'a dokunma yasağını sarahaten getirmediğini hatta dokunma yasağına delalet etmediğini söyleyenler de olmuştur. Ama şunu bilelim ki bu konuda açık bir hadis vardır. Aziz peygamber Kur'an-ı Kerim'e ancak tertemiz olanlardan başkası olanlardan başkası dokunamaz manasında yani o layyen bismillahirrahmanirrahim laye messuhu illa al-muttahharun ayetinin manasını destekleyecek hadis-i şerifte kaynaklarımız arasında vardır. Bununla beraber dört mezhep imamlarının çoğunluğu Der. Maliki mezhebinden bir bir imama göre, bir alimin görüşüne göre eğitim için yapılan faaliyetlerde öğrenim kesintiye uğramasın diye öğrenim amacıyla Kur'an-ı Kerim'e dokunabilir şekilde bir alimin görüşü var bir mezhepte. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz eğitim sisteminin aksamaması için hı hı. bir kişinin görüşü de olsa bu görüşü dayanarak bir fetva vermek durumunda kaldık. Eğitim sistemi bozulmasın diye. Şimdi bu tür kardeşlerimiz e, insanların bir tek hocalara fık klasik geleneksel fıkhımızın ki ona, ona o her şeyimizi o fıkam meddiyorsunuz. Onu Geleneksel diyerek dışlama anlamında söylemiyorum. Daha da tecil etmek için söylüyorum geleneksel hı hı. fıkhımız diyerek. Orada tabii faydalanacağımız pek çok hükümler var. Ama e, çağın değişmesiyle e, miadını doldurmuş istihatler da var olabilir. Onlar da dikkat almak gerekir. Bu onunla bir, bir tutarak söylemiyorum. Fıkıhta bu yasaklama hükmüne ben saygı duyulmasını, görüşümüz ne olursa olsun saygı duyulmasını Y'lerin. Ama bir Hem taraftan, mertebe, bir taraftan da yani. bir zorunluluk var. Bir eğitim sistemi kurmuşsunuz. Hafızı çalıştırıyorsunuz. Öğretmeni sınıfa soktunuz. 30 tane öğrenciyi oraya koydunuz. Bunların belli bir programı var. Bu programın yürümesi gerekecek. 10 gün öğrenci gelmesin. 5 gün gelmesin. Hanım hocası 3 gün gelmesin. 10 gün gelmesin. 8 gün gelmesin. Her biri farklı zamanlarda 10 gün, 5 gün düşününüz. Oradaki düzensizliği düşününüz. Dolayısıyla bu imamın, bu müştehidin, bu alimin görüşünü alarak böyle bir fetvaya zemin yapmıştır bunu Diyanet İşleri Başkanlığı. Ancak bu konuda illa da eğitim gören herkes böyle bir fetva var diye ona uymak zorunda değil. Ben bu fetvaya uymayacağım. Müştehit imamların, alimlerin hemen tamamının ortaya koymuş olduğu haramlık görüşünü tercih ediyorum ve abdesti almayacağım derse onundur. Hı. Ama Şimdi şu kardeşimizin sorusuna gelelim. Diyelim ki 10 gün Kur'an-ı Kerim'e dokunamayacak bu kardeşimiz. Dokunmadığım zaman bana bir şey olmaz. Ben 10 gün sonra bu işi devam ettiririm diyorsa almasın elinden. Kendine güvenebiliyorsa. Evet. Çünkü geçmiş günlerimiz, geçmiş e, unutacağım, unutuyorum. Belli bir yaştayım zaten falan gibi. Böyle bütün emeklerim boşa gider gibi böyle ciddi bir endişesi yoksa sabresin. 5 gün, 3 gün neyse sabresin. Ya Rabb'im sen de içindesin. Elini almasın. Ama böyle bir imkanı kullanma ihtimali yoksa o zaman o alemin görüşünü tercih ederek okuma mecburiyetinde olanların tutabileceği faslından tırmak içerisinde söylüyorum okumasına devam etsin. Tercihi kendileri yapsınlar. Hı -hı.